Beklenmedik cevap. Allah'a niçin inanıyorsun diye soran bir materyaliste cevaben olduğu için. Evet. Cimri, meşhur Cimri Paşa atlarının arpa yemesi gerektiğini söyleyen seyislerine kızar ve her seferinde la haule çekermiş. Bir gün... Atları dermansızlıktan yığılıp kalınca şiddetle sormuş. Atlarıma ne oldu? Seyis cevabı yapıştırmış. Ne olacak efendim? La havle yiye yiye ve la kuvvete oldular. Evet, elinden düşen. Halide Nusret Zorlutun'a yeni hizmetçisinden şikayet ediyordu. Öyle ters, öyle aksi bir şey ki suratından düşen bin parça. Şüküfe Nihal ise sizinki yine iyiymiş der. Bizimkinin elinden düşen bin parça.